بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ونفسنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذل فلا هذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حقا تغاته ولا تموتوا إلا وأموتوا المسلمون يا أيها الناس تغو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به بالأرحام إن الله كان عليكم وعطيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا غولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويصل لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فزا عظيمة Ema bi'an, fe astagal hadih-i kitabullah, ve khayral hadih-i hadih-i sallallahu aleyhi ve sellem, ve şeru'a l-umuru muhtetatuha, ve kulle muhtetatin bid'a, ve kulle bid'atin dalale, ve kulle dalaletin fin nar. Summe kardeşlerim, sihir sohbetimizde, bugün 32. konu, ve 64. dersi göreceğiz. bu konu biraz, Fazlaca göreceğiz. Yani birkaç parçaya, birkaç bölüme ayırdık. Konu savaş için, savaş emrinin e, ayetlerde imza buyrulması, emredilmesi e, ve Bedir Savaşı. Bununla ilgili hazırlıkla Bedir Savaşı'nın öncesi, Bedir Savaşı ve onu takip eden şeyler hakkında olacak inşallah. Biraz e, uzun tabii ki birkaç haftayı alabilir. Bugün e, böyle Bedir Savaşı'ndan önceki bir bölümden inşallah bahsetti inşallah. Evet. Savaş emrinin inmesi ve Bedir Savaşı. Konu bu. Yanlışların işte Müslümanlar Medine'de e, bu esnada yeni bir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 Bu anlaşma gereği de şehre, Medine'ye hiçbir kimse böyle zorla giremiyor. Yani baskın yapıp hücum edemiyor. Böyle de güzel bir tedbir almışlardı, başlamışlardı. Her türlü şeyi değerlendiriyorlar. Ama bu düşmanlar arasında da, Müslümanların düşmanlar arasında da böyle ciddi bir e, bağlantı söz konusu. Birbirleriyle e, böyle irtibatları var Müslümanların düşmanların arasında. Bu da bir tane e, Ebû Davud'ta rivayet edilen hadis var. Diyor ki: Abdurrahman İbn Kebir İbn Malik, Resulullah'ın ashabından bir adamdan rivayet ediyor. Şimdi, eee hayatının bu aşamasındayken buraya işte Kâbînler Ubey'ye yani Abdullah İbn Ubey İbn Selûl'a münafıkların başı olan kimse Buna bir mektup yazıyorlar. Ve etrafındaki, bu adamın etrafındaki e, Hadreç ve Elis'ten e, müşlük olanlara, putlara ibadet eden kendileri gibi putların kullarına bir mektup gönderiyorlar. Diyorlar ki, siz bizim adamımızı, yani Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem, onu barındırıyorsunuz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 Kureyşliler böyle bir tehdit gönderiyorlar. Abdullah İbni Übey İbni Selü'ler. Bu haberi alınca Abdullah İbni Übey, bu münafık, etrafındaki kimselerle birlikte Aleyhissalatü Vesselam'ı öldürmeye karar veriyorlar. Aleyhissalatü Vesselam'a geliyorlar. Aleyhissalatü Vesselam da onlarla tam böyle karşılaşıyor ve onlara Kureyş'ten gelen haberi veriyor. Ve diyor ki Kureyş'ten e, size ulaşan haber yani e, size yapılan tehdit gelmiştir yani bize ulaşmıştır. Ve sizin yapacağınız bir hile kuracağınız bir tuzak kendiniz için kendi aleyhinize yapacağınız tuzaktan daha fazla değil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 Ashab, radiyallahu anhum, a.s.m. ashabı, Kureyş'i bu e, muhalefeti, bu karşı çıkması e, bir takım giriştiği faaliyetler karşısında bir hazır idiler. A.s.m. ashabı hazırdiler. Yani kendilerince hazırlıkları vardı ve devamlı da hazırlık yapıyorlardı zaten.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 Yani Müslümanlara karşı nasıl bir faaliyet içerisindeler? Ne yapmak istiyorlar? Nasıl bir tuzak kuracaklar? Bunu öğrenmek adına gidiyor Mekke'ye. Sa'de ibn Muaz radıyallahu anh. Bu olayda Bukhari sahihinde rivayet ediyor. Abdullah ibn-i Diyor ki Abdullah ibn-i Mesud radıyallahu anh, Sa'de ibn Muaz Ensar'ın ileri gelenlerinden umreci olarak Mekke'ye gidiyor. Ve Ümeyye bin Halef, Ebu, Ebu Safba'nın yanında konaklıyor. Bu adam, Ümeyye bin Halef, müşriklerden ve müşriklerin ileri gelenlerden birisi. Bu adam Şam'a doğru yolcular yani böyle ticaret için falan çıktığı zaman, Sa'd ibn-i Muaz'ın yanına uğrar, onun yanında konaklarmış. Onun için Sa'd da onun yanına gidiyor Mekke'deyken. Ümeyye bin Halef'in yanına gidiyor, onun yanında konaklıyor. Umayya ibn al-Harif diyor ki, saat diyor. Böyle sakinlediği zaman gündüzün insanların böyle çekilip de gafil olduğu bir zamanda çık şeyini yap. Tavafını yaptır. Hani umre için gelmişti ya. Saat ta sarb mağaz'a çıkıyor. Tavafını yapmaya başlıyor. Ebu Hakem yani Ebu Cehil saati görüyor. Diyor ki, bu adam kimdir? Diyor. Kimsin sen? Diyor. Ona müdahale edince, tavaf yaparken nasıl tavaf edersin sen? Falan diye. Ben de sadım diyor. Sadım de muazzım diyor. Siz diyor, Muhammed'i koruyanlarsınız. Onu barındıranlarsınız. Öyle değil mi? deyince <gülüyor> o da tabii, olay diyor, tabii ki diyor. Evet diyor. Ondan sonra, Başlıyorlar birbirlerine kızışmaya ve birbirlerine sövmeye başlıyorlar. Ebu'l-Hakem, Ebu Cehil Sa'd ibn Muaz. Bu arada, hani Ümeyye bin Halif'in yanında kalıyor ya Sa'd ibn Muaz. Ümeyye diyor ki, yavaş ol, sakin ol, sesini yükseltme. Ebu'l-Hakem bu vadinin, yani Kur'an'ın efendisidir, ileri gelenidir. Ona karşı sesini yükseltme diyor. Sa'd ibn Muaz da, maşallah, bırak beni diyor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 iddia ediyor. O öyle söylemiş deyince kadın da aynı şeyi söylüyor. Eğer olsa diyorsa doğru söylemiştir diyor. Sübhanallah. Ve Buhari'de de, kısağın devamında Ümeyye bin Halep Bedir'e çıkmak istemiyor. Bu korkudan dolayı, bu tehditten dolayı çıkmak istemiyor. Ebu Cehil ne yapıyor? Yapıyor, ikna ediyor. Sen nasıl olursun, efendisin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 Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü tasdikleniyormuş. Evet. Bunun gibi Saad Ebn-i yaptığı gibi Müslümanlar her fırsatı değerlendiriyorlar. Müslimler hakkında devamlı bilgi edinmiyorlar. Ve bu arada da Aleyhisselatü Vesselam'a nöbetçilik için böyle ellerinden geleni yapıyor. Yani onun bekçiliğini yapıyorlar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 Sahabelerden birisi beni beklese diyor. Yani bana bir bekçilik etse diye söyleyince Ayşe radiyallahu anh her rivayete diyor hadise diyor ki bir ara diyor baktık bir silah hışırtısı geldi diyor. Silah sesi. Yani o zaman silahlar tabii ateşli değil kılıç yani. Ona da silah deniyor. Bir silah sesi işittik diyor. Ondan sonra aleyhissalatü vesselam sen kimsin deyince tabii o zaman karanlık kimsenin ne olduğu belirtti. Dio ki, ben diyor Saad ibn-i Ebi Vakkas Cennet de müjde birisi Saad ibn-i Vakkas E ne, dedin, ne işin lan, niye geldin deyince diyor ki Beni getiren şey, içimde bir korku Hasıl oldu Seni beklemek, sana bekçilik yapmak isterim Sıbhanım da Hacim Sala diyor Dua ediyor ve o da sana kadar Onu bekliyor Yani Allah Azze ve Celle Rasulünü Koruyor. Biraz sonra söyleyeceğim. Bir de bizatihi ayet indiriyor onun hakkında. Ama sahabeler de bir o kadar hassas. Onu koruma adına onun başına bir zarar gelmesin diye. Gece endişeleniyor kalktığına giriyor. Onu getireme Allah'a bu bu şekilde yani, İslam'ı koruma olayı devam ediyor. Hatta sahabelerin birbirleriyle yakışıyorlar. Yani ben koruyacağım, ben bekçilik edeyim, sen bekçilik et şeklinde birbirleriyle yarışmaya devam ediyorlar. So ayet geldi. Ya rasul bannama'um ileyhi ey Allah ay resul ey peygamber sana indirilen şeyi tebliğ et ve illem tefa'a fema ballaghta eğer sen böyle yapmazsan onun risaletini yani gönderdiği emri yerine getirmemiş olursun. Fema ballaghta risaleti risaletini yerine getirmemiş olursun. Vallahu <gülüyor> yansikum kemena Allah seni insanlardan koruyacaktır. Bu ayet. Wa mahu yani bu Allah seni insanlardan koruyacaktır. Dedi. Bu hem ölmeden önce yani e, hayattayken Ali Sina'nın korunacağını işaret ediyor hem de öldükten sonra. Öldükten sonra daha önce de zikretmiştim hatırlarsanız. Şey zamanında, Nurettin Zengi zamanında Bu Selahattin Eyübü'nün komutanlarından biridir. Onun döneminde Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine e, ulaşılıp, tünel kazılıp Aleyhisselatü Vesselam'ın bedeni, o e, cesedi çalınmak istemiyor. Ve Nurettin'in zenginin rüyasına giriyor bu olay. Gerçekten de çok ciddi bir çalışma yapılmış. Özellikle bu hususta iki tane adam. Eee kabre, o Medine'deki kabre yakınlaşmaya çok az bir e, mesafe kalmışken Nurrettin Zengi olayı el koyuyor ve adamları e, öldürüyor. Ondan sonra da o kabrin etrafını 5 beş metre, beşgen şekilde beş metre aşağıya doğru e, kurşunu benzeri bir madenle e, kapatıyorlar. İyice sağlamlaştırıyorlar. Yani bu olay da bu ayete e, şahitli geliyor. Allah Teala rahsulune hem saken hem de ölümünden sonra koru. koruyacaktır. Kıyamete kadar böyle. Evet vallahi yansı Allah seni insanlardan koruyacaktır diyor. Allah la Allah kafir kavme hidayet etmez diyor. Tirmizi'de rivayet edilen bir hadiste Nebi Ali Sina'nın sırran bu ayet inceye kadar diyor kendisi e, korunurdu. Yani bir bekçi edinirdi diyor.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 Yani mutlaka yanlarında silahları olur. Ve ileride Allah Aziz ve onları kalbinin sukuna erdirecek, rahata erdirecek şeyleri indirecekti. Onları müjdeleyecek, bu durumun değişeceğini, bu sıkıntılı durumun geçeceğini ileride onlara müjdeleyecekti. Teberaneni rivayet ettiği yine e, sahih bir sanatle gelen hadiste de, Hubevi ibn Ka'f radiyallahu anh, geliyor hadis. Aleyhissalatü vesselam diyor, Medine'ye geldiği zaman, Ensar, Aleyhissalatü vesselam ve muhacirleri barındırdı. Yani onları korudu, barındırdı. Ve onlar da, ashab da, geceleyin silahla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 Diyorki Allah-u Teala, وَعَدَ الَّذ۪ينَ عَامِنُوا مِنْكُمْ وَعَمِنُوا Sizden iman eden ve salih işleyen kim, amel işleyen kimselere, güzel amellerde bulunan kimselere Allah vaad etmiştir. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ كَمَسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Kendilerinden önce kimseleri hakim kıldığı gibi, oranın yani yöneticisi, Halifesi kıldığı gibi elbette böyle yapan, iman edip salih amel işleyen kimselere da oranın hakimi yapacaktır. <gülüyor> Onlar için razı olduğu dini onlara iyice yerleştirecektir. Yani İslam'ı, İslam'dan razı oldu ya, İslam onlara iyice yerleştirecektir. Ve <gülüyor>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 Gerçek manada ama böyle olmak gerekiyor. Allah'a ibadet eden ve ona hiçbir şey çık koşmaya. Onlar diyor Allah haber veriyor. Bunu. Onlar bana ibadet ederler ama bana hiçbir şey çık koşmazlar. وَمَنْ كَفَرَ بَعْلَ ذَٰلِكِ Kim bundan sonra küfrederse, nankörlük <gülüyor> ederse, evet, فَاولَاكَ هُمُ الْفَاسِخُونَ Onlar fasıfların tekendileri. Bu müjde olan ayetler geliyor.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 Hac suresindeki ayet kendilerine zulüm edilmelerinden dolayı kendilerine yapılan zulümden dolayı kendileriyle savaşlan kimselere, yani müminlere izin verilmiştir. Savaş için izin verilmiştir. Allah onlara yardım etmeye elbette kadirdir, güç getirendir. Ahmet ibn-i Hanbel'in nusredinde ve tirbizde rivayet eden bir hadiste, Abdullah ibn-i Abbas'ta, a.s.m. Mekke'den çıktığı zaman Ebu Bekir diyor ki, nebilerini çıkardılar diyor, peygamberlerini çıkardılar. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz, helak olacaklardı diyor, Mekkeliler için. Ve ayeti diyor, اذن لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ذِلِمُونَ kendilerine zulmedilen, Mekke'de nice zulümler görmüşlerdi, zulmedilmelerinden dolayı kendileriyle savaşlan kimselere izin verilmiştir. Yani mü'minlere savaş için izin verilmiştir diyor. Bu ayet. Inmiyor. Diyor ki bu ayet, savaşın olacağını haber veriyor, tarif ediyor. Abdullah İbni Abbas diyor ki, savaş hususunda radıyallahu anh'ıma savaş hususunda, ilk inen ayet budur diyor. Bu ayet. Evet, Hac suresindeki ayet. 2. ayet. Eee Bakara suresindeki ayet geliyor. Yes elûneke an eş-şehri'l haram. Sana haram aylardan sorarlar. Haram aylar nelerdi? Haram aylar hangileri? Kim söyleyecek? Hı? <gülüyor> Zilhicce, Zilhicce. Hı? Zil zil Başka? Neler? <gülüyor> Muharrem, <gülüyor> Muharrem. Zilhicce, zil Recep, yana Recep, Recep. Evet. yan yana, biri de ayrı Recep. Recep, Zilkade, Zilhicce'ye muharrem. <gülüyor> muharrem haram ay. Yani o aylarda savaş yapılmaz. Allah hazretleri de bunu ayet gelmesiyle sabit kılmıştı. Haram aylardan sonra ve talin fihi onda savaşmak hakkında sana soruyorlardı Yani bunun hükmü nedir? Asap soruyor Reis razı Ayet <gülüyor> geliyor. De ki, o ayda savaşmak günahtır. Yani büyük bir günah ima. Ama Allah yolundan uzaklaştırmak. İnsanları Allah yolundan uzaklaştırmak. Ve kufrün bihi Allah'ı inkar etmek. Ve metcid-i harama ziyaretten yani umreden hajden engel olmak. Ve ihraç ehlihi ve oranın ahalisini oradan çıkartmak. Peygamber S. S. ve ashabı gibi. Minhu ekberundallah, minhu ekberundallah, bu Allah'ın katında daha büyük bir şeydir diyor, daha büyük bir günah veriyor. Vel fitnete ekberi minel katna. Ama fitne, burada fitne ile kast edilen müfessirlerin ifadesiyle şirktir. Şirkli, şirk ise, şirk koşmak ise, müşriplik yani, öldürmekten daha büyüktür diyor. Bu ayet ne zaman geliyor biliyor musunuz? Bununla ilgili bir kısa anlatılıyor, çok önemli. Recep ayının böyle Hicret'in ikinci senesinde Recep ayında son zamanlarında aristokrat mesela Abdullah bin Cahşin içerisinde bulunduğu 8 kişilik bir grubu eee Mekke tarafına bu Taif tarafına gönderiyor. Kureyşin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 Böyle bir yazı yazıyor. Kim benimle beraber gelecek şehadet istiyorsa, ona rahmetliyse gelsin. Yani kim de bunu hoş görmüyorsa dönsün diyor. Abdullah bin Cahri. Yani Aleyhisselatü Vesselam tam metni yok ama bunları yazdığını ifade etmek istiyorum Onlardan da kimse, 18 sekiz kişiden kimse geriye kalma. Hepsi beraberinde gidiyorlar. Sadece, eee,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 Kutbe bin Gazman'ın peşinde giderlerken bu diyor o Aleyhisselatü Vesselam'ın kurmalıktığının yere dediği yere yani Mekke ile Tayyip arasındaki yere ulaşıyor. Oraya geliyor. Ve nihayetinde Kureyş'in kervanı geliyor. Kureyş'in kervanın üzerinde de kuru üzüm ve deri var. Kıymetli bir malzeme. Ticaret kervanı. İçlerinde de Amr bin Hadrami var.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 Öyle kalıyorlar. Bu arada e, Abdullah İbni Cahş'in beraberinde bulunduğu kimse birbirleri arasında istişare ediyorlar. Ne yapalım diyor. Yani hazır kervan geçmiş. Hazır av var. Birbirlerine konuşuyorlar. Şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak diye. Günlerden de Recep ayının son günleri. Yani haram ayın içerisinde. Diyorlar ki eğer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 beşte birini Allah ve Rasulüne ayırmak üzere getiriyorlar. Diğerlerini de kendi aralarında taksim ediyorlar. Elde ettikleri bu ganimeti. İbn-i Kayyum rahmetullahi aleyh diyor ki bu olayla ilgili bu diye İslam'daki ilk humustur. Yani ilk alınan ganimet, ganimetten de ayrılan humus payı budur. Diyor. Ve ilk öldürülen kimse bu olayda öldürülmüştür. Bu Amr İbn-i e, Hadrami öldürülüyor. Öldürülüyor bu olayda.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 Müslümanlar onları ayıplamaya ve azarlamaya başlıyorlar. Allahu Ekber. İmtihan'a bak. Ve onlar zannediyorlar ki biz tamam helak olduk. Kureyş bu arada ne diyor biliyor musunuz? Bakın yaygaraya bak. Muhammed ve adamları haram ayı helal yaptılar. Haram ayı kan döktüler. Ve malları aldılar. Esir edindiler haram ayda böyle kötü bir iş yaptılar diye yaygara koparırlar. Bu sözler insanların arasında çoğalınca işte biraz önceki söylediğim ayet-kerime geliyor. Yeseluneka aniş şehril Sana sana içerisinde savaşın yapıldığı, savaş yapılan haram aylardan sorarlar. Yani bir insan haram ayın içerisinde öldürme işi yaparsa, savaşırsa bunun hükmü nedir diye soruyorlar. Kulu tali, tyh, haram ayda bir şey yapmak yani öldürme yapmak, <gülüyor> savaşmak bir günahtır. Ama ve saddun ansibirlahi ve kufrun bihi vel mescidil haram ve ikraci ehlihu ekberu minhundallah. Ama Allah yolundan uzaklaştırmak Allah'ı inkar etmek mescidi haramna engel olmak ziyaretten ve oranın ahalisini çıkartmak Allah'ın katında ondan daha büyük günahtır. وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرِ مِنَ الْغَطْلِ Fitne yani şirk katilden, öldürmekten daha büyüktür. Ayet-i geliyor. Bununla, bununla Müslümanlar teselli buluyor Allah Azze ve Celle müşrikleri adeta susturuyor yani bu ayet Yani siz evet böyle yapıyorsunuz, böyle söylüyorsunuz ama bunun hükmü budur diyor. Yani sizin yaptığınız işler daha büyüktür diyor Allah Azze ve Celle'ye.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 Gözetmiyorlar. Şimdi mi akıllarına geldi diyor yani adeta. Yani burada onların haramlığı, kutsiyeti, bu hürmeti gerektiren şeyler böyle bir durum karşısında mı onların aklına geliyor? İbn-i Kayyum rahmetullah hani buna rağmen diyor ki bak o kadar önemli ki Allah subhanehu ve teala evliyaları yani dostları o ashab-ı kiram ile Abdullah İbn-i Cahş ve adamlarının yaptığı şeyler, o kastediliyor. Evliyaların ve düşmanların arasındaki... Evet. Feşuddül ve tağafemme mennen bağdül ve emme fida'an. Yani esir aldığınız zaman, bağını yapınca karşılıksız bırakırsınız bu savaş e, anına, e, o andaki inisiyatife bağlı bir şey. Yahut da fidye vererek bırakırsınız. Hatta tada al harbu el dariyata ki harb-savaş yüklerini bırakıncaya kadar yani savaş sonra erinceye kadar. Zalike ve le ve şa'allahu tansara minhum. İşte bundan dolayı Allah dileseydi onlardan intikam alı. Allah dileseydi onlardan intikam alıydı velakin yebni ve ba'dukum bibad. Lakin Allah sizi birbirinizle sınamak istedir. Birbirinizle sınar. Allah sizi birbirinizle sınar. Senama sizin. Vellede ne kutulü fi sabilillah fe la yudillu Allah yolunda öldürülenleri Allah amellerini boşa çıkarıcı değildir. Seyyihim. Seyyihim Rabbu seyyatihim ve yustuhu Allah onlara hidayet edecek ve durumdan kurtaracaktır. Ve yudkhulun cennete 'arafa halafihim. Onlara tanıttığı cennete onları sokacaktır, girecektir. Ya ayyuhallemin En iman edenler Allah'a yardım ederseniz Yani Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder Rabbim bizi Allah'ın dinine yardım eden kulağından eylesin. Sonra Allah Azze ve Celle Bu savaş Emri geldiği zaman Kalplerinden böyle titreyen Korkak kimseleri Yeren ayetleri peši sıra getiriyor. Yine Muhammed suresinde. Onları zemme diyor, yeriyor. Ve iddâ umzre suratul muhkeme Muhkem bir sure indirildiği vakit ve zükre fihel içerisinde de savaşın yani cihadın zikredildiği bir sure indirildiği zaman ra'ytel fi fii kulubuhim yani zurure ileyke nadaral makşiv aleyhim inel merudu. Kalplerinde hastalık bulunan kimseleri Sana böyle ölüm, ölümden dolayı ölüm korkusundan dolayı baygın kişinin bakmasıyla baktıklarını görürsünüz Yani savaş emri geldiği zaman böyle bakılır. Korkularından bunu yapılır. Kalplerinde hastalık olan münafık kimseler. Evet, sana böyle bakanlar diyor. onlara yakışır. Bu onlara onlara yaraşa, yaraşan bir şey. Yani onlar buna layık zaten bu hallere onlara layıktı oysa ki onlar itaat etmeleri ve güzel söz söylemeleri gerekirdi onlara düşen buydu yani fe iza azamel emru fele sadahullaha le kana hükmedildiği zaman bu hususta yani savaş hususunda iş kesinleştiği zaman Allah'a karşı sadakat sahibi olsan kendileri için daha hayırlı olur bu hastalık kalbinde hastalık olan kimse Allah Azze ve Celle kalplerimizi temizlesin. Hastalıktan, nifaktan uzak tutsun. Ki imtihan geldiği zaman safa sapasağlam durabilelim. kardeşlerin beşincisi ve sonuncusu bugünkü söyleyeceklerinden son şey Bakara suresinin ayetleri geliyor. Artık burada iyice savaş, cihad emri kesinleşmiyor. Kesin bir şekilde emir veriliyor. Ki kıyamete kadar devam edecek bir emir bu. Kutuba aleykuminu ta'ala ve huve kurhullekum. Size savaşmak yazıldı. Onu hoş görmeseniz de. Ve asa en tekrahu şey'a ve huve hayrullekum. Belki sizin hoşlanmadınız sizin için hayırlı olabilir. Hoşunuza gitmeyen şey sizin için hayırlı olabilir. Ve asa ve huve şerrullekum. Hoşunuza giden şeyler de sizin için belki şer olabilir.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 Elbette diyor, her türlü beklenmeyen şeylere karşı ansızın gelişecek olaylara karşı hazırlıklı olunmasını o komutan sıradan bir komutan yani emreder. Allah Azze ve Celle ise buna daha layıktır. allah Teala o şekilde e, savaş emrini vermiştir. Ki durumlar haklı ile batıl ehli arasında kanlı bir savaşın olacağını işte o Bedir Harbi ondan sonra Uhud, ondan sonra Ehendek durumlar bunu gösteriyordu. Kanlı bir savaşın meydana geleceğini ve bu Abdullah İbni Cahş'in yaptığı baskın bir kişiyi öldürmesi ondan sonra esir alması müşrikleri adeta çileden çıkartmış. Onlar bu olaydan sonra bu heveslerini, hamasetlerini bitirmişti Yıkılmışlardı yani ve bu olayın etkisiyle dokun iki şokuyla hala uğraşıp onunla kararsız bir şekilde, mütereddit bir şekilde uğraşıp duruyorlar. İşte bu onlar için büyük bir darbe olmuştu. Abdullah İbn Cahşan olayı. İnşallah bir dahaki hafta devamını söyleyeceğiz ama Hazret-i Efendim de anlattığımız kıssadan önce kendi nefislerimizin örnek alıp İslah olmasını nasip etsin. Ve bizim dışımızdaki tüm kardeşler tüm Müslüman kardeşlerimize de bu gibi olayları iyi anlamayı nasip etsin. Amin. Bakın son bir söz. Yani savaş adam öldürmektir. Adam öldürmek ise en şiddetli bir şeydir. En ağır bir şeydir. En büyük günahlardan biridir. Basit bir şey değildir. Bunun hık, fıkhı, ilmi olmadan bu iş yapılama caiz değil. Her şeyin başı ilim. El ilmu qablel qavlu vel amel, ilim, sözden mi amel etmekten öncedir. Hada vallahu alem ve sallallahu ala nebiyyina muhammed, subhanikallahu mevabahem, e ala